Kent'in Tozu'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, gerçekten önemli günlerden geçmekteyiz. Önce 31 Mayıs sabahına Gezi Parkı'na yapılan müdahilenin hemen ertesine gidelim. Evet, beş civarı böyle sanırım 2000 kadar polis deşetli bir kalabalıkla eylemcilerin üstüne biber gazı sıktılar. Size önceden bir uyarı yapıldı mı? Hayır ama e, aktivistler oradaki platformda, e, komis, komitede olanlar böyle bir e, olayın olabileceğini, hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Beş civarı yapılan bu işte gaz sonucu herkes birbirine girdi. Yani can pazarı gibi insanlar üst üste binerek iki taraflı olduğu için ne sağ taraftan çıkışa kaçabiliyoruz yani çıkış ortaya yok sıkıştırdılar. ortaya sıkıştırdılar ve yani iki taraftan da alabildiğine bir gaz bombardımanına tuttular yani böyle insanların üstüne üstüne atarak sonra bir kısım sağ taraftaki açıklıktan çıkmaya o gaza rağmen çıkmaya başardılar bir şekilde ama bizim gibi arada kalanlar ve gaza çok fazla maruz kalanlar da Boğulmak üzere e, bir e, o inşaat tahtalarını indirerek bir e, e, yani kim onu akıl ettiyse bravo o inşaat tahtasını indirerek o deliklerden çıkıp inşaat üzerinden atlayıp geçtik çoğu kişi atlarken e, çok fena yaralandı ben de öyle yaralandım sağ olun durumlar böyle vahşetti ya yani e, korkunç. E, artık e, hükümetlerin politikalarıyla falan da insan ilgilenmiyor. E, e, polisin insan olan birinin hani bu kadar canice e, yüklenmesini anlayamıyorum ya. Vicdan yok yani vicdan kalmadı. Herhangi bir vicdanın kaldığını düşünmüyorum. Silahsız barış içinde gelmiş. Evet. Ve biz e, e, buna e, rağmen, e, o şeye rağmen, o ablukaya rağmen herkes birbirine kışkırmaya gelmeyin, provokasyona gelmeyin, hiçbir şey atılmayacak. Herkes olabildiğince sakin yani karşı duruş şey şiddet anlamında yoktu direniş vardı ama şiddet yoktu bu kadar Orantısız e... bir güç Tabi yani, yani artık Anayasaya her şeyi aykırı evet. sözleşmeler. Evet orantı evet. için karşı tarafta terazinin bir tarafında evet. bir şey olması lazım hiçbir şekilde ne oran ne orantı hiçbir şey yoktu ya korkunç bir müdahale vardı Sivil polislerde de vardı. E, sivil polis görmedim e, ama ilginç tipler dolaşıyordu. Yani bunlar sanki böyle mahalleli gibi bir durumda e, zevk için adam dövecek tipler gibi. Sivil polis olduklarını düşünmüyorum ama öyle tipler gördüm. Böyle tophaneli falan e, orada gördüğüm o, insanlar orası vardı. Orası giderse yani. tophanenin de iyice gideceğini Tabii yani e, bir... bir <gülüyor> a, yani, Ağacı koruyamıyoruz ya bu kadar ve bunu, bu, bundan bile men ediyorlar. Hani bunun üstüne bile korku yaratıyorlar. Evet az önce 31 Mayıs'ta Gezi Park'a yapılan polis müdahalesini yaşayan bir vatandaşa kulak verdik. Her şey Taksim Dayanışması'nın bileşeni Gezi Parkı'nı Koruma Derneği üyelerinden biri tarafından 27 Mayıs gecesi sabaha karşı atılan bir tweet ile başladı. Kepçeler ve dozerler gizi parkını yıkmak üzere divan oteli tarafından girmeye çalışıyorlar. Herkese yıkıma karşı durmaya bekliyoruz tweetiyle. Orada bekleyen 9 kişiye önce 30-40 kişilik bir grup katıldı. Ardından polisin acımasız müdahalesi geldi. Çok yakın mesafeden, yüzüne direkt biber gazı yiyen kırmızı elbiseli kadın simge oldu. Şiddet içermeyen barışçı bir eyleme uygulanan şiddet vicdanları sarstı. ''Onlar müdahale ertesi geldiler. Önce yüzlerceydiler. Çadırları ile, müzikleri ile, horunları, halayları ile geldiler. Bambaşka bir dilden, sözden duruştandılar. Vicdan, adalet ve insanlığı kuşanıp her Robocop baskını ertesinde çoğaldılar. İkinci müdahaleden sonra binler oldular.'' 31 Mayıs sabahı saat 5 civarlarında geceyi parkta geçiren 350 kişilik gruba karşı polisin gerçekleştirdiği 3. ve en son ve en hunharca saldırı ertesinde 10 binlere ulaştılar. Köprüleri açtılar, meydanlardan taştılar, sokaklara sağmadılar. Gazı da, biberi de, robokopu da alandan attılar. Barışı inşa ettiler. Taksim meydanını mekan eylediler. Günlerdir, gecelerdir mekan eylemekteler.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 Plazaların beyaz yakalıları, gece kondu mahallelerin emekçileri ve öğrencileri ve de sanatçılar ve de akademisyenler ve de Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si ve çarşısı ile Beşiktaş'ı ile her görüş ve düşünceden, ideolojiden, inançtan ve de her çeşit kılık kıyafetten, çeşit çeşit yaşam tarzından geldiler. Her şeyleri değişik olsa da gezide ortaklaştı, ortaklaştılar, duruş ve dillerinde ortaklaştılar. Önce Gezi'yi doldurdular, sonra Taksim'i ve de meydanları. Siyasetin maço duruşunu da, kravatlı ciddiyetini de, ikiyüzlülüğünü de yerle yeksan ettiler. Mizahın ince dilini siyaset eyleyip, biber gazına, plastik mermiye, şiddete karşı durdular. Onlar Gezi Park'ta başka bir kenti mümkün kıldılar. Kim bilir, belki de başka bir ülkenin mümkünatının kapısını araladılar ve öğrettiler. Önce iktidarı ve muhalefetiyle siyasilere, Önceki nesillere, analarına, babalarına, hocalarına öğrettiler. Renk renk olup da yan yana nasıl durulabileceğini öğrettiler. Sadece memleketin dar kafalı siyaset, medya ve bir kısım akademi kesimine değil, dünyaya da öğrettiler. Sözlüklere çapulcu, çapuling diye bir sözcük kazandırdılar. Kendilerini itibarsızlaştırmak üzere üretilen çapulcu sözcüğünü alıp ters köşeden dünyanın en itibarlı sözcüğü eylediler. ''Biz kimsenin askeri değiliz, olamayacağız da.'' diye haykırdılar. Bir ağaç gibi tekveyür, bir orman gibi kardeşçesine yaşamaktı arzuları. Her biri kendi meşru talepleri doğrultusunda ötekiyle özgürlük ve demokrasi inşaata buluşmuştu. Evet, Taksim geziden gençlerimizin seslerine kulak veriyoruz. Mikrofon tuttuklarımızdan ilk kişi sevgili Mehveş evinde. Basın mensubu sevgili Mehveş evinde başlıyoruz. Zaten genel olarak kentle ilgili bir derdim var. Ee, o da şu, yani işte Çamlıca Cami'nden tutun, Emek Sinemasından e, Emek Sinemasına çok büyük protestolar oldu ve ne oldu? Emek yapıldı. Ee, kentin diğer taraflarında işte mesela üçüncü köprünün Kanal İstanbul'un hiçbir şekilde e, halkın e, görüşü alınmadan, bilim insanlarının, sivil toplumun görüşü alınmadan böyle bir şey kalkışmasını çok herhalde yanlış buluyorum. Ee, ve bunların hepsi birer birer hatta hepsi aynı anda e, önümüze sun, sunulmuyor bile bu böyle olacak deniyor. E, bu, bu bence kabul edilemez bir şey. Bunun daha da ötesine Türkiye çapında bakarsak... E, bir sebep İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul'daki dertlerimiz kendimizle ilgili dertlerimizi söylüyoruz ama ben Anadolu'yu da geziyorum. Ee, orada mesela işte nükleer santralle ilgili Mersin'de yapılacak santral olsun. Ee, ne bileyim testler olsun Doğu Karibimizde çok büyük sorunlar var. Ve tabiatı koruma kanunu e, ki onunla da ilgili defalarca yazdım ama bu konu yani şu anda Neyse ki ve bu şekilde gündeme geldi ve umarım e, mecliste görüşülmeyecek. Yani umarım öyle bir şey olmayacak. Çünkü gerçekten o bizim sonumuzdur. Yani çok uzun konuşmayacağım ama ben bu sivil ve demokratik topluluğa destek vermek için buradayım. Evet. Teşekkür ederim. Aynen biz de korkusuz şu hala burada duruyoruz. Herkes destekliyoruz. Her şey çok güzel burası çok güzel Burası hep böyle kalmasını istiyoruz Çünkü gençler galiba burada yeni bir dünya yaratıyorsunuz Aynen öyle gibi aynen, aynen. kesinlikle Helal öyle Asla yeni size. dünya yaratmıyoruz Kendi dünyamızı savunuyoruz Kendi dünyamızı koruyoruz Kendi dünyamızı bitiremeyeceklerini bir kere daha gösteriyoruz Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederiz <gülüyor> Soruyu izleyerek soracak mısınız buradan başlayayım yani Başlayabiliriz Neden, <gülüyor> Neden <gülüyor> buradasınız ee, İlk günden beri buradayız hani tamamıyla Biz insan Burada mıydım yani? Tabii ilk, ilk, <gülüyor> beri aynen. Bu sabah 5'te gazattıklarından beri buradayım yani. <gülüyor> ya o zaman burada yatıyor, uyuyor mu? Evet, hatta tam şu ileride ışığın altında duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi tamamıyla insanlık adına. Yani ne bir siyasi öyle bir amacımız yoktu yani. Tamamıyla insanlık için ağaçlar kesilmesin vesaire diye duruyorduk. E ondan sonra tabii müdahale olduk, olduğu zaman işin boyutu biraz değişti. <gülüyor> kutuplaşma oldu ama her zaman gibi hiçbir zaman çizgimizden çıkmadık yani her zaman insanlık olsun ağaç olsun çocuklarımız için olsun çocuklarınız için olsun tamamıyla onun için buradayız yani güzel bir dünya için gayet güzel bir dünya için gayet güzel bir gelecek için, bir gelecek için. Bir gelecek için. şu anı da değil yarını da kurtarmaya çalışıyoruz tamamıyla ee, en azından kendi adıma ve arkadaşlarım adına söyleyebileceğim budur yani çok teşekkür ederim neden buradayız soru Kendimizi savunuyoruz biz burada. Başka bir şey değil. hatlarımızı savunuyoruz. Yaşam biçimimizi savunuyoruz. Yani olay artık hani Gezi Parkı, Ağaç bunlardan çıktı. Olay artık başka şeylere girdi ve hani artık bir şeylerimize dayatılmasını istemiyoruz. Bunda hani o tırnak içinde apolitik gençler dile getirmek istiyorlar. O yüzden buradayız. Aslında o apolitikliğin içinde müthiş bir şey var. <gülüyor> yani yeni bir dünyayı yaratma arzusu değil mi? Ya bizim bizim isyan yani etme liyim, halimiz, tabii ki. Ha. bizim isyan etme halimiz, bizim bir şeyle dile getirme halimiz bu. Biz Twitter'dan birbirimize haberleşiyoruz, sokaklara yazılar yazıyoruz, barikatlarımızı kuruyoruz, gezi de sabahlıyoruz. Bizim kendimizi dile getirişimiz bu. Bu kadar söyleyebilirim. Halkın ne kadar güçlü olduğunu... Güç kullanmadan barışla e, ispatlamak çok büyük bir keyif. Burada kardeşlik var. Hiçbir zaman ben üç, takım, üç büyük takımı yan yana sarılırken görmedim. Hiçbir zaman MHP'lisiyle e, Kürd'ünün yan yana aynı sloganı attığını görmedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. E, her şey halk için burada. Polis halkın içinde olmadığını gösterdi. Hükümet de bunu zaten her hareketiyle gösteriyor. 10 yıl kaybettik gibi geliyor ama çok önemli bir şey kazandık. Hayatım boyunca böyle bir şey başıma gelebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Ben e, acayip bir rüya yaşıyorum şu an. Peki acaba birbirinizi tanıdığınız ötekiyle buluştunuz mu? <gülüyor> Evet buluştuk ve e, Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek halk e, hareketidir bu. Herhangi bir grubun fraksiyonun hareketi değildir. E, ve böyle olduğu için de, ve sadece burada halk olduğu için yani şurada apartmanlarında oturan insanlar burada oldukları için e, Burası şu anda farklı bir dünya. Arkadaşımın da dediği gibi burası bir birlik beraberlik havası. İnanılmaz bir hava var. E, yani bazı insanlar yatıp rüyalarında göremezlerdi bundan bir hafta önce burada böyle bir şey olabileceğini. Kimse Kimse kavga etmiyor. Kimse birbirine ideoloji tartışması bile yapmıyor. Kimsenin fikri kimseden daha üstün değil. Türk halkının yıllardır ifade edildiği gibi düzleşmediğinin, Türk halkının yıllardır ifade edildiği gibi kalitesizleşmediğinin, kaliteli ve büyük bir kesimin hala da dimdik ayakta olduğunun en büyük karatı şu anda burasıdır. Buradaki milyonlardır. Çok teşekkür ederim. Pek denk gelmiyorum ama şimdi buradayız. Eee... De ben de sonuç devam edeyim mi peki çok şey için buradayız çok şeye hayır demek için buradayız şimdiye kadar çok sustuğumuz için buradayız çok haykıracaklarımız olduğu için buradayız ben ben Antakyalıyım ee, teşekkür ederim orada hani alt mahalle Malt mahallemden 22 yaşında gencecik bir çocuk öldü eee konuşmak istediklerini şu ana kadar konuşamadığı için susturulmak istediği için adı fakat artık burada öyle bir bir gençlik var ki bu gençliği kolay kolay susturmak mümkün değil. Bir süre sonra hatta onlara onlara katılmanın yanı sıra aynı zamanda çok eğleniyorsunuz da. Kesinlikle. Çok ince, çok Evet, çok in, ince zekalı bir, bir gençlik var ve bu burada olmak lazım. Burada olmak lazım, <gülüyor> tamam. Dinlemeyen nasıl arkadaşımız? Bile bile. Bile bile. Neden kazmandasınız? Sorular <gülüyor> ne peki? Gidiyor. Neden buradasın? Neden buradasın <gülüyor> kardeşim? Parkımızı aldık direne direne, şu an kutluyoruz. Kutlama evet. amaçlı buradayız şu an. Ve sonuna kadar da buradayız, hiçbir güç bizi buradan çıkaramaz. Sadece park için mi? Sadece park için olur mu? Park sembol tabii ki de. <gülüyor> Ee, Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek lazım. Özgürleştirdi bütün gençleri. Özgürlüğü tattı burada insanlar. Ee, tırnak içinde teşekkür ediyoruz ona. Çok sağ olun. De Açık değilim. Radyo'ya sevgiler. Teşekkür Takipçisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Takipçisiyiz. Teşekkürler. <gülüyor> Gaz yedin gazın gazın, edin, gazın. gaza geldim. Öncelikle biz burada tekrardan özgürlüğümüzü geri almak ve doğmamış çocuklarımıza daha düzgün bir Türkiye bırakmak için bulunuyoruz. Ve Tayyip Erdoğan'a şundan dolayı teşekkür ediyorum. Eskiden annelerimiz biz evden çıkarken sakın gitmeyin, olaylara karışmayın, eylemde bulunmayın derdi. Şimdi bizi yollayan buraya annelerimiz, arkadaşlarımız, iş yerindeki patronlarımız. Onun için Tayyip daha dur bu yolun başlangıcı diyorum. Teşekkür, helal edin. be. Bana Taksim'de gitme, orada su satamasın dedi. Ben bugün Taksim'de baret satıyorum, inşaat bareti. Bu akla mantığa bir şey miydi? Deniz gözlüğü satıyoruz. Denizler zamanında asıldığı için. Taksim'de deniz gözlüğü satılmazdı aslında. Sadece güneş gözlüğü satılırdı zamanında. Memleket ama etmiyor. Adıyaman. Ne ne? Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Biz hep Tayyip Erdoğan'ın, davranışlarından bıktığımız için var biz. Üslubunu hiçbir şekilde ayarlayamadığı için. Kimsenin hatlarına saygı duymadığı için, özellikle Alevileri çok fazla rencide ettiği için biz buradayız. Bunun sebeplerinden dolayı Peki buradayız. ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi elinizde Türk bayrağı ile evet. geziyorsunuz. Burada Apo'yla gezen arkadaşlar var. Böyle bir ötekiyle buluşma demokrasi noktasında inşası var mı burada? Var tabii de kimsenin kimseye, kimseye aha, yok. Bu yani. çok güzel değil mi? Tabii ki, bu, tabii ki herkes hissederini de Tamamen özgürlük aha, için, hani kendini, kendini siri gibi yaşayabilmek için. Kimsenin kendi yaşam tarzına müdahale etmemesi için. Herkesin yaşam tarzı kendisine bağlı. Yani hiç kimsenin böyle bize ne yapacağımızı söylemesine de gerek yok. Yani kaç tane çocuk doğuracağından, nasıl davranman gerektiğini, çocukların eğitimiyle ilgili. Özellikle çocuğum için buradayım zaten. Ona daha iyi bir Türkiye bırakabilmek için buradayım. Yani şey olduğundan beri 8 günlük sürekli vuruyorum. Eylem başladığından beri. Tamamen vuramam, burada olmamın nedeni bu. Çocuklarıma daha iyi bir gelecek, daha iyi bir Türkiye bırakmak. Için. Tamam. İsterseniz konuşmak ister misiniz? Cuma yayınlanacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Süper dinliyoruz. Ee, biz buradayız çünkü bu tamamen sivil halk direnişi. Ee, herhangi bir partiye bağlı değiliz. İstediğimiz işin buradayız. Mücadele ettik. Aldık Taksim'i. Taksim bizimdir. Hiç kimse elimizden alamayacak. Asla izin vermeyeceğiz. Tek kişi kalacağımızı bilsek bile burada olacağız. Ve muhteşemsiniz. Sloganlarınız inanılmaz. Espri gücünüz inanılmaz. Biz gençlere teşekkür ediyoruz. Siz de öylesiniz. Biz de açık radyoyu seviyoruz. <gülüyor> Sağ olun. Cuma <gülüyor> çalışıyoruz. Lütfen gürültü yapın. 23 vallahi... çocuğum nerede oynayacak diye. Evet çok <gülüyor> esprili. Yani biraz üniversite çünkü mesela biz de Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriyiz. İşte bizim de son bir haftada sınavlarımız var ama bütün bu olaylar yüzünden sınavlarımızda çalışamıyoruz. İnanın bütün sınavları boş kağıt verdi. Bütün okul yani. Rektöre eylemdeyiz. Bu, biz niye buradayız? Biz direniş için buradayız. Halk için buradayız iktidarın yaptıklarına karşı faşizme karşı buradayız. İnşallah sesimiz yetkili insanlara, dünyaya, herkese duyurabileceğimize inanıyorum. Ee, Türkiye Türkiye için işte apolitik dendi, işte internet bağımlısı dendi ama o Türkiye için internetten bütün ülkeyi ayağa kaldırdı. Bunu da herkes görüyor zaten. Evet. Emeklerinizde sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben özgürlüğüm için buradayım. Hayatım kısıtlanıyor diye buradayım. Başkasının empoze ettiği bir hayatı yaşamamak için buradayım. Özgürlüğüm için açıkçası. Teşekkür ederim dinliyoruz. Neden buradasınız? Ee, giderek otor otoriterleşen hükümete karşı buradayız. Hiçbir partiyi temsil etmiyoruz. Ben kendim Atatürkçüyüm ama kimseyi de e, Atatürk'ün altında birleşmeye zorlamıyorum şu anda. Öyle bir şeyim de yok. Ama benim kahramanımdır Atatürk, milli kahramanlıklar. Onun devrimleri peşinde koşuyorum. Onun dışında sadece otoriterleşen hükümete karşı buradayız. Halka rağmen hiçbir şey yapılamaz. Ee, %50 oy almak demek kendi istediği gibi yönetmek değildir Türkiye'yi. Bu nedenle gerçek demokrasi için, gerçek özgürlükler için buradayız. Ee, dediğimiz gibi hiçbir grubun altında da birleşmiyoruz burada. Peki ben çok merak ediyorum. Gerçekten müthiş bireysel bir gençlik patlaması nasıl organize olup geldiniz? İnternetin çok büyük bir e, etkisi var. Ben yurt dışındaydım. Ben ilk gelenlerden değilim ama havaalanından indim direk buraya geldim uçaktan inlenilmez ee, tamamen e, internetin gücü diyebiliriz forumlar sözlükler e, ve taraftar grupları tabii ki ee, aslında yeni bir e, organize olma yöntemi doğuyor. Türkiye'de ilk defa dünyada bir ilk örnek bu Türkiye'de bu da internetin gücü aslında bu şekilde e, eski yöntemlerde eski organizasyonlarda yönetim ne derse alttakiler onu yapardı ama burada hiçbir yönetim yönetici başkan reis yok. Tamamen herkes e, sosyal medyada haberleşerek buraya geldi ve tabii ki şiddete karşı buraya geldi. Şiddet olmasaydı kimse burada olmayacaktı ama herkes şiddeti burada e, şiddete tepkisini koyuyor. Orantısız. Çok teşekkür ederim. Bak tabii. Konuşalım ya. <gülüyor> Merhaba. Yani buradaki tepki ilk başta hani bu insanların artık vicdan sesi oldu. Yani bu yasaklara, kısıtlamalara. Yani hükümetin de Sağolsun bunu çok desteklediler. Eğer burada bir hiçbir müdahale olmasaydı böyle bir tepki oluşmayacaktı. İnsanlar iki gün sonra unutup gidecekti ama sağolsunlar böyle heyecanımızı <gülüyor> ne zaman kaybetsek gerek e, bize gaza getirdiler <gülüyor> gazlayarak. <gülüyor> yani hem gaza getirdiler. galiba. Hem gaza getirdiler. Motivasyonumuzu arttırdılar yaptıkları e, güzel açıklamalarla. Onlara bu halkı bir araya getirdikleri için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Evet, Gezi Park eylemcilerinin gençlerimizin seslerine kulak verdik. Onlar mizahı ve barışı kuşanmışlardı. İktidar ve yandaşları şiddet dışı eylemler ve ile nasıl baş edebileceğini bilemedi. Direnişi 27 Mayıs ya da Cumhuriyet mitingleri üzerinden veya AKP karşıtlı CHP'lilik benzetmeleri üzerinden yaptıkça battı. Öte yandan onlar... Bizim gibi üç çocuk ister misin diye başbakan'a seslendiler. Biz gaz kaçağına kibrit ile sınayan milletiz. Böcek ilaçlama aracının ardından koşmuş bir nesiliz. Bizi korkutamazsın diye robokoplara seslendiler. Polisin acil eğitim alınması gerektiğini mizahi bir dille afişlediler. Süre gelen şiddeti görmezden gelip penguen belgeselleri koyan medyanın karşısına penguen olup çıktılar. Ana akım medyanın korkaklığını, taraf girliğini, dosta düşmanı afişe ettiler. Gezi'de çok kısa sürede örgütlenip bir sağlık ocağı, aşevi, market, kütüphane hatta müze kurdular. Kolektif bir yaşamı, dayanışmayı hayata geçirdiler. Gezi'den kent hakkını inşaya durdular. Arzu ve taleplerimiz doğrultusunda bir kentin inşası için kentsel mekanların tasarlama, üretme ve yeniden üretme hakkını Gezi'den inşa ettiler. Evet, sağ olun sevgili gençlik. Sevgili dinleyiciler, Gezi direnişi her birimize yeni bir şey öğretti. Meydanlarda yazıldığı üzere önce gaz bulutuydu, sonra hayat başladı. Kürt açılımı ve demokrasi süreci Taksim'den ivme kazanarak örülebilir. Gezi Park deneyimi milyon ak akilin yapamayacağı bir mucizeyi gerçekleştirip her kesimi meydanlarda buluşturduysa, demokrasiyi buradan inşa etmek artık 27 Mayıs gecesi öncesinden çok daha kolay. Yaşam alanlarımız, mahallelerimiz, ormanlarımız, parklarımız, kültür ve tarih varlıklarımız üzerindeki her çeşit tahakkümü, toplumsal yaşamımıza dayatılan her çeşit baskıcı uygulamayı geri çekerek, demokrasiyi ve daha güzel bir geleceği Taksim Meydanı'ndan inşa etmek bugün dünden çok çok daha kolay. Öte yandan devlet adamlığı kabadayılığına yenilir, vicdan da sağduyu da dinlenmez ve süreç biz siz karşıtlığına indirgenip doğru okunmaz. Hele hele dün başbakanı karşılayanların ellerinde görülen bazı afişlerdeki şiddet dili siyasete hakim olursa kaybeden Türkiye olur. Adil eşitlikçi yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. Tüm çapulculara selam olsun çapucu musun bay bay eylemçin misin bay bay, bay. çapucu musun bay bay eylemçin misin bay bay gaz maskesi ala benziyor gaz maskesi ala benziyor biber gazı bala benziyor biber gazı bala benziyormuş benziyor. benim tomam bana sıkıyor benim tomam bana sıkıyor vicare halk ayaktadır Taksim yolunda Barikattadır attadı Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay Eylemci, var. Var. Eylemci var. misin bay bay Çapulcu Cim musun bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay Gaz maskesi biçim biçim Gaz maskesi bay bay biçim Sol yol yürür yolun taksim için yürür yolun taksim için sol yol güşenme gel hakkın için üşenme gel hakkın için bulunur bir çare hak ayaktadı taksim yolunda barikat tadı çapulcusun bay bay eylemci misin bay bay musun bay bay eylemci misin bay Çınmışsın vay, vay vay Eylem cimrisin vay vay Çınmışsın Kaz vay. Vay, vay Eylem cimrisin maskesi çeşit çeşit Gaz çeşit çeşit Gezi parkı senle yaşı Gezi parkı senle yaşı Vur tencere çatal kaşık Vur tencere zajaktadır yolunda Hmm ехang bay s муз Ada! bay lşey这样. bubbringenenlerinden bay bay yalicieliz� bay również jaaallerc percent bay Life而且 prevents D CB cullnia.yaaall NAS prawerin de Aktiva Isso38. remembershalleMResenei.attord Productionpal 1 Yer Prope75.ammentport bay bay? e того bay. bay. bay, bay. ins Bir, uzun uzun. bir şey yok. yok. <gülüyor> Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.